Bismillahirrahmanirrahim Bakara 257 Allah inananların dostudur Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır Küfredenlerin dostları ise taguttur Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar İşte onlar ateş yaranıdır Onlar orada temelli kalacaklardır Burada Allah subhanahu ve teala müminlerin dostunun ancak Allah olduğunu ve Allah'ın rızasına uyanların ancak kurtuluş yollarına iletilebileceği haber verilmektedir. O mümin kullarını küfür, şüphe karanlıklarında apaçık, kolay ve nurlu hakkın aydınlığına çıkaracaktır. Kafirlerin dostları ise şeytandır. Şeytan da muhakkak onları İçinde bulundukları bilgisizlik ve sapıklıkları kendilerine güzel göstererek onları hak yoldan çıkarır. Küfür ve iftira yollarını meylettirir. İşte Rabbimiz subhanahu ve teala onlar ateş yaranıdır diyor. Onlar orada temelli kalacaklardır. Kardeşlerim burada Allah subhanahu ve teala Allah'ın dostlarının ve şeytanın dostlarının kalın çizgilerini çiziyor yani Rahman'ın dostlarının bilgi, aydınlık, huzur, idminan tarafında olduğunu, küfürse yani tağut dediğimiz yerin e, hükmü ise, şeytan ve taraftarlarının yani karanlıklar içinde, şüphe içinde, inkar içinde, masiva içinde ve Allah'a karşı pervasızca hareket etme peşinde olduğunu söylüyor. Ve Allah subhanu ve teala bu ayetinde de zikrettiği gibi ancak inananların müminlerin dostları olduğunu ve Ali Sirat ve selam efendimizin her sohbete başlarken söylediği bir duası var kardeşlerim. Sözlerin en güzeli Allah'ın selamı, Yolların en güzeli Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolu. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir diyor. Demek ki sözlerin en güzeline uyan, o Resul'ün yolundan giden ve selam ancak Allah'ın dostu olma sıfatına erer. Ama onun dışındaki yollara giden insansa, o yolun dışında gitmesine haset, yolu karanlık, gidişi karanlık ve sonu da nedir? Hüsranlıktır. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada ancak Allah'a, Allah'ın inananların dostu olduğunu ve bu inananların Allah'a bağlılığı sayesinde, onun emir ve nehirlerini tutmaları sayesinde Allah onları karanlıktan aydınlığa çıkardığını söylerdi. Burada dikkat ederseniz yine tağut kelimesi geldi ama müfret olarak geldi. Ne kadar müfret gelse de, mana yine cemidir. Çünkü Allah'ı inkar eden bir yerine birçok tabutları ne olur? Kul olur. Yani bir olan ilaha kulluk yapamayan kaç tane ilah olur? Kim bilir? Evet. Allah subhanahu ve teala yardımcımız olsun. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilenlerden eylesin. 258 Allah kendisine mülk verdiği için Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim öldüren ve diriltendir deyince o ben de öldürür, ben de diriltirim demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o küfreden herif afışıp kaldı. Öyle ya Allah zalimler guruhunu hidayete Erdirmesi. Burada bu ayet kelime de Nemrut'un küfrü gündeme geliyor. Hz. İbrahim ile Rabbu konusunda tartışan Babil kralı Nemrut İbni Kenan, İbni Kuş, İbni Sam, İbni Nuh'tur. Nemrut'un nesebinin şöyle olduğu da söylenmiştir. Nemrut İbni Falih İbni Abir İbni Salih İbni Er Fahşes İbni Sam İbni Nuh Mücahit diyor ki Dünyanın doğusuna ve batısına Hakim olmuş krallar dörttü Bunlardan ikisi mümin ikisi kafirdir Mümin olanlarına gelince Süleyman İbni Davut ve Zülkarney Kafir olanlarına gelince Nemrut ve Buhtun Nasır'dır Rabbimiz Sübhano ve Teala Allah kendisine mülk verdiği için Rabbinin varlığı hakkında İbrahim ile tartışanı görmedinli kalbin ile bilmedinli Nemrut kendisinden başka bir ilah olduğunu inkar ediyor. Nitekim ondan sonra Firavun da halkına sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum demişti. Kasas 38'de Nemrut'u bu şekilde azgınla ağır küfre ve şiddetli inatlaşmaya onun kibri ve hükümdarlıkta uzun süre kalması sürüklemişti kardeşlerim. Söylendiğine göre o 400 sene hükümdarlık etmiş. Bunun içindir ki allah Teala Allah kendisine mülk verdiği için buyurulmaktadır. Nemrut İbrahim'den davet etmiş olduğu Rabb'in varlığını bir delil istiyor. Bunun üzerine İbrahim, benim Rabbim öldüren ve diriltendir. Onun varlığına delil ve bu eşyanın sonradan var olması, yokluktan delilmesi ve var olduktan sonra yok olmasıdır demişti. Bu muhtar bir yaratıcının zararı delilidir. Çünkü eşya kendi kendine meydana gelemez. Onları var ederek bir yaratıcıya mutlaka ihtiyaç vardır. Bu da benim tek ve ortaksız olarak ibadete çağırdığım Rabbim'dir demişti. İşte burada tartışmakta olan kişi ki Nemrut'tur şöyle diyor ben de diriltir öldürürüm. Açıkça görüldüğü gibi Nemrut Allah gibi Azze ve Celle gibi yaratma ve diriltmeyi değil de kendi kendine bir şeyleri gündeme getirmiştir. Çünkü İbrahim'in söylediğine bu cevap teşkil etmeyince İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim güneşi buradan getirir. Sen de şuradan getirsene demiştir. Gelen rivayette Nemrut ne yapar? İki eve ayrı iki aileyi hapseder. Birine yiyecek verir. Birine vermez. Yiyecek verdiği yaşar. Vermediği ölür. İşte ben de öldürürüm. Ben de diriltirim diyor. İşte o apıştı kaldı ifadesi buna işaret ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor kardeşlerim. Allah subhanahu wa ta'ala her kim olursa olsun işte Nemrut tipinde bir insan olsun veya mahluk olsun birisi size sataştığında siz ona cevap vermede acele etmeyin. Çünkü o neyi gündeme getirirse getirsin sorun akıldansa cevap akli sorun vahidense cevap vahiden olmalıdır. Buradaki müşkürat akli olmasına binaen İbrahim Aleyhisselam'ın da ona getirmiş olduğu cevap nedir? Aklidir. Yani sorun fıtri ise fıtri, cevap da fıtri, eğer sorun vahidense cevap da vahidendir. İşte burada da Nemrut'un şaşırıp kalması, apışıp kalması bu mukabildendir. İkinci hususta İbrahim Aleyhisselam'a dikkat ederseniz tartışmada İslam'ı masaya bile yatırmamıştır. buraya dikkat edin inşallah tartışmada masaya yatırmamıştır masaya yatırma nasıl olurdu İbrahim aleyhisselam eğer deseydi ki benim Rabbim hem öldürür hem diriltir sen nasıl böyle öldürür ve diriltirsin diye dini soruya başlamış olsaydı orada iş karışacaktı İbrahim aleyhisselam hiç onun yaptığı şeyin peşine gitmemiş benim Rabbim güneşi buradan getirir eğer sen de eğer yaptığında sanımıysa sen de şuradan getir de o zaman seni anlayalım deyince olduğu yerde ne yapmış kalmıştır. Nemrut'un ölümüne dair birçok şeyler gelmiştir. <gülüyor> Tabi sahihliğini veya zayıflığını bilmiyorum. İstiyorsanız e, zikredeyim orada da. tefsirin başında da demiştim tefsirde birçok israliyatlar vardır. Ne tasdikleriz ne de yalanlarız. Doğruysa yalanlamamış, yalnızsa tasdiklememiş oluruz. Gelen bu sözlerden bir tanesi bir güneş doğma vakti Nemrut mahiyetini ve ordularını topluyor. Allah'u u Teala da üzerlerine bir bölük sivrisinek gönderiyor. O kadar çok bu sinekler ki Nemrut ve etrafındakiler güneşi göremez hale geliyorlar. allah Teala bu sinekleri onların üzerine musallat kılıyor. Sinekler onların etlerini ve kanlarını yiyip bitiriyor. Onları çırılçuklak kemikler halinde bırakıveriyor. Sivri sineklerden birisi kralın burun deliklerinden girerek orada dört yüz sene kalıyor. allah Teala Nemrut'a bununla azap ediyor. O bu sure içinde Allah'ın kendisini helak etmesine kadar o sineğin verdiği eziyete binaen başını tokmaklarla dövdürüldü. En iyisini Allah bilir. 259 Yahut altı üstüne gelmiş bir kasabaya uğrayan kimse gibisini görmedin mi? Allah bunu ölümünden sana nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz sene ölü bırak sonra dirildi. Ne kadar kaldın dedi. O da bir gün veya bir günden de az kaldım dedi. Hayır, yüz yıl kaldım. Öyleyken yiyeceğine, içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Biz de merkebine bak. Hem seni insanlara bir ibret kılacağız. Kemiklere bak. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyor ve sonra onlara nasıl etkiydiriyoruz? Bu hal ona apaçık belli olunca artık Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Burada surenin seyri biraz değişti kardeşlerim. Hayrik selamları hatırlayın bereket hoş geldiniz. Günahları yüzünden işlemiş olduğu günahlar öldükten sonra dirilmeyi inkara insanları sevk etmeye başlayınca öldükten sonra dirilme inkar eden insanlara Allah subhanahu ve teala bakın bu ayetleri diril getiriyor. Ayeti kerimede zikredilen kasabaya uğrayanın kim olduğu konusunda gelen naslara bakacak olursak bu Şam halkından birisi olduğunu söyleyen olduğu gibi yine İsrail oğullarından önde gelenlerinden olduğunu söyleyen de olmuştur. Allahü u Teala buyuruyor ki bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü bıraktı sonra diriltti. Rabi şöyle anlatıyor gelen rivayette onun ölümünden 70 sene sonra belde tekrar imar edildi. Sakinleri toplandı. İsrail oğulları oraya tekrar döndü allah Teala ölümünden sonra o kişiyi dirilttiğinde ilk önce Allah'ın yaptıklarını görebilmesi için gözlerine can verildi. Allah bedenini nasıl diriltiyor görsün, tamamen canlanıp kalkarak doğrulunca Allahu u Teala vasıtasıyla kendisine soruldu. Ne kadar kaldın? O kişi günün başlangıcında ölüpmüş olup günün sonunda dirildiğini, güneşi hala durur gördüğünü zannetti. Aynı günün güneşi zannetti. Bir gün veya bir günden az buldum dedi. Allahu Teala hayır sen yüz sene kaldın. Öyleyken yiyeceğine içeceğine bak dedi. Henüz bozulmamış buyurdu. Zikredildiğine göre yanında üzüm, incir ve şıra vardı. Onları önceki hali yüzde buldu. Hiçbir şey değişmemiş. Şıra bozulmamış, incir ekşiyip kokmamış, üzüm eksilmemişti. Bir de merkebine bak sen bakıyor olduğun halde Allah onu nasıl diriltiyor hem seni insanlara bir ibret ve ölümden sonra dirilmeye bir delil kılacağım kemiklere bak onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz diyor ve daha sonra merkebin kemikleri birleşip et giydirildikten sonra merkep anırmaya başlamıştır ve o kavmin içine geldiğini onlar onu ilah edinmişler bunu ibret olarak almaları gerekirken tamamen bu sapmalarına sebep olmuştur. 260 Hani İbrahim Rabbin ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterdiğince inanmıyor musun demişti. O da hayır öyle değil ama kalbimi iyice mutmayın olsun demişti. Öyleyse dört çeşit kuşal onları kendine alıştır. Sonra her dağ başına onlardan birer parça koy Sonra onları çağır Koşarak sana gelirler Ve bil ki şüphesiz Allah azizdir, hakimdir Evet kardeşlerim İbrahim aleyhisselamın bu isteği için Bir takım sebepler sıralarlar İbrahim aleyhisselam Nemrut'a Benim Rabbim dirilten ve öldürendir dediğinde bu konuda Allah subhanahu ve teala inanmıyor musun? İbrahim ise hayır öyle değil ya Rabbi. Kalbimi iyice mutmain olsun diyor. Ebu Kuleyde'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz biz şüphe etmeye İbrahim'den daha layığız. O Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster deyince allah Teala İnanmıyor musun demişti. O da hayır öyle değil ama kalbim iyice mutmain olsun demişti. Evet. Bu ayet hakkında i̇bn Abbas'tan gelen rivayette Onları kendine alıştır, güvendir, sana alışınca onları kes, sonra her dağın başına onlardan bir parça koy. Anlatıldığına göre İbrahim Aleyhisselam dört kuş alıp keser. Sonra onları parçalar, tüylerini yolar ve parça parça ederek parçalarını birbirine karıştırır. Sonra tekrar bölümlere ayırarak bir kavle göre dört, başka bir kavle göre ise yedi dağın başına birer parça koyar. İbn-i devam ediyor. Kuşların başlarını eline alır, sonra Allahü Teala kendisine kuşları çağırmasını emreder. O da, Allah-u Teala'nın emrettiği üzere kuşları çağırır tüyler tüylere, kan kana etler etlere ve her kuşun parçaları ait oldukları yerlere uçuşmaya başlar ve birbirleriyle birleşerek her kuş başlı başına teşekkür ederek İbrahim Aleyhisselam'ın arz etmiş olduğu görmenin daha belli olması için ona doğru yürümeye başlarlar her kuş İbrahim Aleyhisselam'ın elinde olan başını almak üzere ona doğru gelmeye başlar. Kuşlar kendilerine başka bir baş verilmek istendiğinde kabul etmez. Ancak kendi başına verildiğinde Allah'ın kudretiyle kendi başıyla vücudu birleşiverir. İşte bunun içindir ki şöyle der ve biliyorum ki şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Öyle azizdir ki hiçbir şey onu mağlup edemez. Dilediği şey Hiçbir şey engel olmadan meydana gelir. Çünkü onun her şeye gücü yetir, yeter sözlerinde, işlerinde, kanun koymasında ve takdirinde hikmet sahibidir. Evet. Alimler bu konuda şöyle bir söz de söylemişler. Var, aleyküm selam ve abone ol. Hoş geldiniz. Bakın nasıl Allah subhanu ve alaya İbrahim soru soruyorsa bunları nasıl dirilttin diye birisi de diyor birini bir ticaret yerine vekaleten bıraksa tekrar geldiğinde ne kadar güvense ne kadar sevse ne kadar emin olsa dahi ondan hesap sormasında bir beis yoktur. Çünkü bakın İbrahim Aleyhisselam bile Rabbına şu ölmüş şeyleri nasıl dirilttin diye soru sormuşsa o zaman bu tip sorular herkese çok rahat sorulabilir demişlerdir. Tabi bu bir iştahattır. Allah kendinden razı olsun. 261 Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah vasidir, alimdir Allahu akbar. Allah subhanahu ve teala bizi bu ayetle amel eden sanma kullardan eylesin kardeşlerim. Rabbimiz subhanahu ve teala burada infak ve sadakaya işaret ediyor. Ve bu Allah'ın kendi yolunda ve kendi rızası için infak edenlerin sevabını artıracağına İyiliğini 10 kattan 700 kata kadar artıracağını ve daha fazla daha fazla vereceğini işaret ediyor. Yine bir hadis-i şerifte kardeşlerim, Ali ihtiyar-ı vesselam efendimiz Allahu Teala Adem oğlunun iyiliğini 10'un üstünden 700 üstüne kadar artırdı. Ancak oruç hariç. Oruç benim içindir ve onun karşılığını mükafatını ben veririm. Oruçlu için iki sevinç vardır iftar ettiği sıradaki sevinci ve kıyamet günündeki sevinci buyurmuştur. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Yine bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim Allah yolunda bir nafaka gönderirdi kendisi evinde oturursa kıyamet günü onun her bir dirhemi için 700 dirhem Şimdi de Allah yolunda savaşır ve bu yolda infakta bulunursa onun her bir dirhemi için 700 bin dirhem vardır demiş. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Allah dilediğine kat kat verir ayet-i kerimesini okumuştur. 262, 63 ve 64. ayetler Mallarını Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve eziyet etmeyenlerin mükafatı Rabları katındadır. Onlara korku yoktur ve mahzun olacak değillerdir. Bir tatlı dil, bir de af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır. Ve Allah ganidir, halimdir. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakma ve eziyet etmekle heder etmeyin. O gösteriş yapanın hali üzerinde toprak bulunan kayanınki gibidir. Şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde onu katı bir taş halinde bırakır. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah şairler grubunu hidayete erdirmez. Evet kardeşlerim, burada da hem infaktan, hem tatlı dilden hem de sadakadan anlatılıyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi yolunda bulunan ve sonra da hayır ve sadaka verdiği kimselerin başına kalkmayan, yaptığından dolayı hiç kimseye ne sözle ne de işiyle başa kalkmayan kimseleri överek buyuruyor ki malların Allah yolunda infak edip de sonra infak ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve iyilik yapan yaptıkları kimseleri daha önceki iyiliğin eczine düşüren eziyette bulunmayanların mükafatı Rabları katındadır. Evet. Demek ki bir tatlı dil güzel bir kelime Müslüman için bir dua ve sözlü ya da fiilli bir zulmü affetme peşinden gelecek sadakadan daha iyidir. Burayı yakaladınız mı? Bakın rivayette Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Allah'a güzel bir sözden daha sevimli gelen başka bir sadaka yoktur. Allah'ın Teala'nın şu sözünü işitmedin mi? Bir tatlı dil, bir de af. Peşinden eziyet gelecek sadakadan daha iyidir ve Allah ganidir, halimdir. Yumuşak davranır bağışlar. Affeder ve onların günahlarından vazgeçer buyurmuştur. Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah'ın Resulü Hasanü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla da bakmaz. Onları temize de çıkarmaz ve onlar için elin bir azap vardır verdiğini başa kakan, elbisesini kibir için yerlerde süreyen ve malını yalan yeminle satan buyurmuştur. Evet. 265 Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindekini sağlamlaştırmak için mallarını infak edenlerin hali bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer kuvvetli bir saanak düşünce yemişlerini iki kat verir. Bol yağmur yağmasa bile bir çiğ senti bulunur ve Allah'a istediklerinizi görür. Burada da inanan ve inanmayanın örneğini veriyor Allah subhanahu ve teala. Bu mallarını Allah'ın rızasını arzulayarak ve Allah'ın teala'nın yaptıklarına karşı bol mükafatı vereceğine inanarak harcayan müminlerin misalidir. Ee, bu ifadenin bir benzeri şu hadis-i şereftedir. Kim iman ederek ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, yani kim Ramazan orucunu Allah'ın farz kıldığına inanarak ve sevabını Allah'tan umarak tutarsa, e, kalplerini sağlamlaştırmak için ayet-i kerimesi hakkında ise tasdik ve yakini sağlamak için diye kullanılmıştır. Rabbimiz ve Teala işte bunların hali diyor dikkat ederseniz güzel bir bahçenin haline benzer kuvvetli bir saanak düşünce yemişlerini benzeri bahçelere göre iki kat verir tepede olmasına rağmen asla kuraklık görmez çünkü bol yağmur yağmasa bile bir çiysenti bulunur bu çiysenti bile ona ne yapar? yeter işte müminlerin ameli de böyledir diyor. Asla boşa gitmez. Bilakis Allah onu kabul eder, çoğaltır ve güzel amel işleyen herkesin amelinin niyetine göre artırır. İşte bunun içindir ki allah Teala ve Allah işlediklerinizi görür. Kullarının amellerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz buyurmaktadır. Düşünün kim bir iyilik yaparsa kimler onun peşinden giderse onun yaptığı iyiliğe karşılık sevap var ve ona uyanların bütün sevabı buna da gelir. Ve onun sevabından da hiçbir şey ne yapmaz? Eksik kalmaz. Bu hadis-i şerifin esbabı vurduna gidecek olursak Allah'ın resimler ve Selam Efendimiz'e bir heyet geliyor. Çok fakir. ihtiyaç içindeler. Allahüs salam aleyhi ve sellem efendimiz. Namaz vakti olmadığı halde hutbeye çıkıyor. Allah'a gereği gibi hamd ettikten sonra insanları teşvik edici bir hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. Ali sallatü vesselam efendimiz hutbede iniyor. Hiç kimse de tıp yok. Sert sert yere bastanıyla bir şeyler yazıyor, çiziyor. E, çiziyor, yazıyor demeyin, yanlış ifade. Ben diyor baktım diyor sahabe. Allah onlardan razı olsun. Düşündüm diyor. Allah razı olsun. Hemen eve gidiyor. Sürük diye, evde ne kadar parası varsa gelip Ali Cerati Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin önüne koyuyor. Onu gören bütün sahabe evlerinde ne varsa hepsini getirip Peygamber Aleyhissalam'ın önüne koyuyor. Allah Resulü Aleyhissalam. Oradaki malın hepsini birleştiriyor, herkese taksim ediyor ve kim diyor İslam'da iyi bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, onların bütün sevabı buna da yazılır, onların sevaplandan bir şey eksik olmaz. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, peşinden giderse, onun bütün günahları ona da yazılır ve onların günahlarından hiçbir şey eksik olmazdır. Bu hadis-i şerif ginde bir bidat ihlas etme değil. Dikkat ederseniz bildirilen, emredilen ama birlerini yakalayamadığı anlamadığı veya amel etmediği bir şeyi hemen anlayıp hayata geçirme veya ölmüş olan bir sünneti diriltme olarak ele alınmalıdır. Allah subhanahu ve teala düşünüp evret alan insanlardan eylesin. Evet. 266 Birimiz ister mi ki hurmalardan ve üzümlerden bir bahçesi olsun altından ırmaklar aksın içinde her çeşit meyve bulunsun da kendisi ihtiyarlamış çocukları da güçsüz kalmışken bahçesi ateşli bir kasırga ile yanıversin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Bu ayet kerimenin tefsirinde Bukhari'den şöyle bir nakil gelir. Ömer bunlar hatta bir gün Ali sallallahu aleyhi ashabına biriniz ister mi ki hurmalardan ve üzümlerden bir bahçe soysun? Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Dünyetin ömürünün önünde ayeti kerimesi kimin hakkında nazil olmuş biliyor musunuz diye sordu. Onlar Allah en iyi bilir dedi. Ömer kızdı ve biliyoruz ya da bilmiyoruz deyin dedi. İbn Abbas şöyle konuştu Ey müminlerin emri de bu konuda bir bilgi var. Ömer ey Allah'ım ey kardeşim ne olur söyle ve kendini küçük görme dedi. Bunun üzerine İbn Abbas bu ayet bir amel için misal olarak getirildi. Ömer sordu. Hangi amel? i̇bn Abbas zengin bir adam vardı. Allah'a itaat üzerineydi. Sonra Allah ona şeytanı gönderdi. Ve adam günah işledi. O kadar ki eski amellerini tümüyle batırdı. İşte bu o adamın amel hakkındadır cevabını verdi. Evet. 267-68-69 Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan infak edin. Kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye yetenmeyin ve bilin ki Allah ganidir, hamittir. Şeytan sizi fakirlik ile korkutarak çirkin şeylere emreder. Allah ise size mağfiret ve bolluk vaadidir. Allah vâsîdir alemdir. Hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse şüphesiz ki ona pek çok hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Burada da kardeşlerim infak ve hikmet gündeme gelmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala mümin kulları da Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kazandıkları mallardan ticaretten altından gümüşten ve Allah'ın kendileri için yeryüzünde bitirdiği meyva ve ekinden infak etmeyi emrediyor. Buradaki kasıt zekat değil, infaktır. Allahü Teala mümin kullarına mallarının en temiz, en güzel olanlarından infakta bulunmayı emrediyor. Malların bayağı ve kötü olanları tasarruftan da, tasattıktan da men ediyor. Çünkü Allah temizdir ve ancak temiz olanı kabul eder. Bunun içindir ki kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. Böyle şeyleri kabulde Allah sizden daha müstahinidir. Dolayısıyla hoşlanmadığınız şeyleri Allah için vermeye kalkmayın buyurmaktadır. Evet. Bera'dan gelen bir rivayette Kendiniz göz yummadan, alıcısı olmadan bayağı şeyleri vermeye yeltenmeyin ayeti kerimesi bizim hakkımızda nadir oldu demiştir. Bizim hurmalarımız vardı. Bizler çokluğuna ve azlığına göre hurmalarımızdan hurma salkımlarını getirir ve mescide asardık. Ehli suffeden ki onların yiyecekleri yoktu. Birisi acıktığı zaman gelir, asasıyla bir salkıma vurur ve ondan düşen bazı hurmaları yerdi. Hayırda gözü olmayan kişiler bozuk, adi, kırılmış ve düşmüş hurma salkımlarını getirerek bunları asarlardı. Bunun üzerine kendiniz göz yummadan alıcısı olmadığınız bayağı şeyleri vermeye yeltinmeyin ayeti nazil oldu da sizden birisi verdiğiniz bir benzeri kendisine verirse göz yummadan ve usanmadan onu almaz bundan sonra bizler yanımızda olanların iyilerini getirdik buyurmuştur evet. 270-71 nafakadan ne harcadınız, harcadınız ise veya adakta ne adadınızsa şüphesiz Allah onları bilir zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve onunla günahlarınızdan bir kısmını yargılar Allah her ne yaparsanız haberdardır. Burada infak gizli ve açık olarak iki ayrı bölümde zikrediliyor. Rabbim Subhanahu ve Teala sadaka veren infakta ve adakta bulunanların bu yaptıklarını bildiğini haber vermekte, bu aynı zamanda da vaat ettiklerini umarak, sadece onun rızasını isteyerek çalışanlara, en güzel mükafatı vereceği müjdesiyle, birlikte kendine itaatta bulunmayanların emrine muhalefet eden, haberini yalanlayan ve kendisiyle birlikte başkalarına da ibadet edenlere, bir tehdidi içermektedir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bu anlamda, zulmedenlerin kıyamet gününde kendilerini Allah'ın azabından ve öfkesinden kurtaracak yardımcıları yoktur buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Kur'an'ı açıktan okuyan, sadakayı açıktan veren, Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir. Buyurmuştur. E, bu ayete göre sadakanın gizli verilmesi daha fabiletlidir. Çünkü Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Yedi sınıf insan vardır ki sadece Allah'ın arşının gölgesinin altında kıyamet günü gölgelenecektir. Bunlar adaletli devlet başkanı. Allah'ın ibadetiyle yetişen genç, Allah için birbirini seven, Allah sevgisi üzerine bir araya gelen ve ayrılan iki kişi, mescitten çıktığı andan itibaren oraya dönünceye kadar kalbi mescide bağlı kalan, yalnız başına olduğu halde Allah'ı zikreden ve gözleri coşan, makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırdığında ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen kişi. Ve sadaka verdiğinde sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derece gizleyen kişidir, buyurmuştur. Evet. Allah bizi bu tayfadan kılsın. 272, 73 ve 74'te Onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır namına ne infak ederseniz kendinizedir. Zaten yalnız Allah rızasını kazanmak için infak edersiniz. Verdiğiniz her hayrın tam olarak size ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız. Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna vermiş olup da yeryüzünde dolaşmayan ve tanımayanların hayalarından dolayı onları zengin zannettikleri yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Onlar ki mallarını gece ve gündüz gizli ve açık infak ederler. İşte onların mükafatı Rabları katındadır. Onlar için korku da yoktur, üzülecek de değillerdir. Burada da hidayetle infak gündeme gelir. Nesehi diyor ki İbn-i Abbas'dan gelen bir rivayette Ashab müşrik olan akrabalarına az da olsa sadaka vermekten hoşlanmıyorlardı. Bu konuyu sorduklarında kendilerine müsaade edildi ve onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır namına ne infak ederseniz kendinizedir. Zaten yalnız Allah zatını kazanmak için infak edersiniz. Ayet itiremesi nazil olmuştur. üstümden gelen bir rivayette, bir adam bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek dışarı çıkıyor. Ve sadakasını zina eden bir kadın eline koyuyor. İnsanlar zina eden bir kadına sadaka verdi diye gündüz konuşmaya başlıyor. O kişi, Allah'ın zina eden bir kadına sadakamı rast getirdiğin için sana hamd olsun diyor. Bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim deyip yine çıkıyor. Bu sefer bir zengine sadaka veriyor. İnsanlar bu sefer bu gece bir zengine sadaka verildi diye konuşmaya başlıyorlar. O yine Allah'ın sadakamı bir zengine rastlattığın için sana hamd olsun diyor. Bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim diyerek dışarı çıkıyor. Ve bu sefer bir hırsızın eline sadakasını koyuyor. İnsanlar bu gecede bir hırsıza sadaka verildi diye konuşmaya başlıyorlar. O ise Allah'ım sadakamı zina eden bir kadına, bir zengine ve bir hırsıza verdirdiğin için sana hamd olsun diyor. Ve geldiğinde kendine sadakaların kabul edildi. Zina eden kadın olur ki verdiğin sadaka ile zinadan kendini alıkoyar. Zengin olur ki ibret alır ve Allah'ın kendisine verdiklerinden infakta bulunur. Umulur ki hırsız senin verdiğinden hırsızlığından kendisini kurtarmış olur denildi. Allah-u Teala'nın sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna vermiş yoksullara verin ayetiyle de Medine-i Münevvere'de oturup da iş ve güçlerini bırakıp Allah ve Resulü ile meşgul olan muhacirler kastedilmektedir maşiyetlerini temin edecek bir sebep meşguliyete sahip değillerdi onlar geçimlerini aramak üzere yeryüzünde dolaşmayan kimselerdi onları tanımayanların ve hallerini bilmeyenlerin diyim kuşam durum ve sözlerindeki iffetlerinden dolayı onları zengin sandıkları yoksullardı evet Allah onlardan razı olsun 275. Faiz yiyenler ancak şeytan çarpan kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların zaten alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Halbuki Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Kime Rabbından bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse geçmiş olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Kim de dönerse, onlar cehennem taraftarıdır. Orada temelli kalacaklardır. Dikkat ederseniz burada da Allah subhanahu ve Teala faiz ve şeytandan bahsediyor. Küfürde şeytanın insanları öyle aldattığı yerler vardır ki kardeşlerim. Mesela bir zina mesela bir içki. Mesela bir munafıklık. Mesela bir yalan. Aynı bunlar gibi tehlikeli şeylerden bir tanesi de faizdir. Allah Subhanahu ve Teala bunda hükmünü koymuştur. Çok net bir şekilde sınırlarını ne yapmıştır? Çizmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala infakta bulunan zekatlarını veren her zaman ve her yerde akrabalarına ve ihtiyaç sahiplerine iyilik ve tasattıkta bulunan iyileri zikrettikten sonra, bakın hemen faiz ve insanların mallarını şüpheli yollarla haksız olarak yiyenlerin zikrine başlayıp, kabirlerden kalkacakları günden başlayarak onların diriltilmeleri ve mahşere toplanmaları gününden haber verip, faiz yiyenler ancak şeytan çarpan kimsenin kalktığı gibi kalkar buyurmaktadır. Kıyamet günü onlar saralların sarah halinde ve şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkarlar. Onlar çirkin bir şekilde kabirde kalkacaklardır. İbn Abbas faiz yiyen kıyamet günü nefesi boğulmuş deli gibi kalkar buyurmuştur. Bu onların faiz anca ticaret gibidir. Alışveriş gibidir deyip oradaki faizi helal kılmalarındandır. Allah Yahudilere lanet etsin. Ali selamü aleyhi ve sellem efendimizin dediği gibi onlar ne yapmışlar? Onlara içki haramken onlar bunu eritmişler, satmışlar ve paralarını satarak yemişlerdir. Ali selamü aleyhi ve sellem Allah faiz yiyen ve yedirene ona şahitlik yapana, yazana lanet etsin demiştir. 276 Allah faizi mahveder. Sadakaları artırır. Ve Allah hiçbiri günahkar kafiri sevmez. 277 İman edip salih amel işleyenlerin namaz kılıp zekat verenlerin Rabları katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur ve üzülecek de değillerdir. Allah subhanahu ve teala kitabında iki kişiye karşı harp açacağını söylüyor. Dikkat ederseniz birisi faiz yiyenler ikincisi ise ileride Yunus suresinde gelecek inşallah o da Allah'ın dostlarına karşı savaş açanlara Allah da savaş açacağını söylüyor. Evet Allah'la savaş eden herhalde kazanmayı yeğlenmiyor. Ama insan günah işlerse, kalbi cesaretli olursa aynen iblis misali dikilip ben benim sen de sensin diyecek kadar karalır. Allah günahın her türlü kötüsünden bizleri uzak kılsın. Rabbimiz bu ayet faizi mahvedeceğini yani sahibinin elinden tamamı gideceğini ya da malının bereketinden mahrum bırakarak ondan faydalanmayacağını dünyada yok ederek yaptığı işten dolayı kıyamet gününde azaba suçakılacağını haber vermektedir. Evet ne yazık ki çağımızın en büyük sanki vebası. Ve Allah Resulü ve sellem Efendimiz ve kim temiz kazançtan bir den kurumakta sattık ederse zaten Allah ancak temiz olanı kabul eder. Allah onu eliyle sağ eliyle kabul buyurur ve nasıl ki sizden birisi tayını dağ gibi oluncaya kadar yetiştirip büyütürse Allah-u Teala da bu sadakayı için büyütür, artırır buyurmuştur. Yine düşünün aleyhissalatü vesselam efendimiz, evin içinde bir hurmayı gördüğünde torunu hemen ağzına atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Efendimiz ise onun haram mı helal mı olduğunu ayırt edemiyor ve hemen parnağını torunun ağzına atarak onu çıkartıyor ve kaka kaka diyerek onun onu yemesine mane oluyor. Düşünün şüpheli olan bir şeyde dahi takınılacak tavır bu olursa şüphe bile olmadan net Allah'ın çizgilerini koyduğu haram kıldığı bir meselede insanlar bile bile yaparsa durumları nereye gelir? 278, 79, 80 ve 81'de